Zamanlar değişirken. Bob Dylan şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir elgaz altu güzeldere güven güzeldere Hello the Merhaba Yine bir pazar akşamı 15 Ocak 2017... ...Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşmış müzik ve Nobel'i aldığından beri artık şiirde diyoruz. Veya edebiyat diyoruz. Edebiyat serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişken programıyla karşınızdayız. Bu defa güzel, hoş bir değişiklik diyeceğim. Vatani görevini tamamlamış olan arkadaşımız program... Ee, ...arkadaşımız Mahir... E, ...memlekete geri döndü... ...ve bizle. 12 sene sürmüş oluyor bu durumda... Vatani <gülüyor> <gülüyor> göre. Bir de... E, ...vatan dışında mı yapmış oluyorum o zaman... ...memlekete dönüyorsa? Ee, Dur buna bir... Tamam. Da, geçti. geçti. Evet Memnunum... <gülüyor> e, ...stüdyoda geri dönmeye... E, ...programı özlemiştim. Radyoya açık radyoyu özlemiştim. Keyifle. Evet, hoş geldin... ...biz de memnunuz... Hoş geldin Mahir. Ben de güven güzellere. Dediğin e, işleyin sana kalsın. Gördüklerini anlat e, biraz. Kar gördüm. Bitti. Sarkamış değil mi? <gülüyor> Kanada. E, evet o kadar. Eksi 20 derece falan işte bizim bulunduğumuz yer. Bembeyaz bir ortam. Başka da bir şey görmedim hakikaten. Bu kadar. E... Peki, hoş geldin yeniden. Senin yokluğunda biz Bob Dylan hakkında ileri geri atıp tuttuk. Artık bu özgürlüğümüzün sonuna gelmiş durumdayız herhalde. Neden? Atıp tutarsak sen bizi düzeltesin yeniden. Ben de size katılmayı düşünüyorum her zaman gibi. <Gülüyor> Beraber atıp tutalım diyoruz. Evet, nerede kalmıştık yalnız? Beni bir güncellemeniz gerekiyor. Memnuniyetle güncelleyelim mahir. Ee, üç hafta önce John Wesley Harding albümünü çalmaya başladık. Ee, Bob Dylan'ın da muhtemelen rak tarihinin de ilk İncile dayalı denilebilecek kadar çok atıf yapan e, müzik albümü ve e, evvelki üç, üç hafta ve iki hafta evvelki programlarımızda 12 parçalık bu albümün Dört ve dört bazı kavırlarla parçalarını çaldık. Şimdi de son dört geçen hafta biraz da hava muhalefeti sebebiyle hazırda paketten bir program çaldık. Eskiden yaptığımız bir band kaydını çaldık. Şimdi yeniden John Wesley Harding'e dönüp artık bu albüm bitirelim diyoruz. Bitirelim. E, çok da güzel albümdü aslında. Başını kaşırdığım için biraz üzgünüm ama e, olsun. Gider dinlerim yine. E, nerede? Son dört şarkısında mı kalmıştık? Şeyin so, son dört şarkıda kaldık. Hı -hı. Şimdi geldiğimiz ve çalacağımız parça I Pitted the Poor Emigrant. Bir, bir hemen DJ'yi olan var mı? Girelim mi parçaya? Bence girelim dinleyelim. Bence de çalalım. Peki. I pity the poor immigrants wishes he would have stayed home Who uses all his power to do evil but in the end is always left so alone That man whom with his fingers cheats and whom lies with Passionately hates his life, and likewise fears his death. I pity the poor immigrant is spent in vain Whose heaven is like iron sides Whose tears are like rain Who eats but is not satisfied Who hears but not see Who falls in love with wealth itself and turns his back on me This town with blood Whose visions in the final end Must shatter like the glass Comes to pass. Peter Immigrant isimli parçayı dinledik. Albümün aslında genel akışına uygun, son derece sade e, hoş bir sada. E, belki o dönemin e, genel e, yükselen saiketelik akımına e, tepki veya tepki değil aslında Dylan'ın böyle bilinçli tepkiler koymadığını da biliyoruz aslında çoğu zaman ama e, en azından müziğin genel gidişatına Aykırı çoğu zaman yaptığı gibi bir yeni kol açmış orada. Köklere dönmüş. Bence son derece güzel bir albüm olmuş. Benim favori albümlerindendir. O yüzden böyle konuşuyorum John Wesley Harding hakkında. Parça da ekstra güzel bir parça bence albümün içinden. Zavallı Mülteciye Acıyorum isimli taşıyor. Yine... Albümün genelinde görüldüğü gibi ağır e, eski ahit referansları taşıyor. Evet, parçanın melodisi aslında e, Kanadalı folk şarkıcısı Bonnie Dobson'ın Peter Amberley albümünden alınma 1962. Tabii Peter Amberley'de bir e, geleneksel İskoç şarkısından melodiyi almış. Come All Ye Tramps and Hawkers. ...dolayısıyla... ...bu bildiğimiz bir şey... bu ...Country Waltz... ...Waltz şarkısı... ...diyebiliriz. Bob Dylan'ın zaman zaman... ...ilk albümünden... bir ...yaptığı gibi... ...çok eski... ...İskoç İngiliz... ...Baladlarından alınma melodileri... ...kullandığını biliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Evet, aynı zamanda... ...bu bilgileri size aktardığımız... Bir sonraki şarkıya... Evet, yörüngeden bağlandığımız için birimiz böyle <gülüyor> üst üste konuşmalar oluyor. Kusura bakmayın, ben sustum. E, tamam, belki o zaman bir sonraki parçaya geçebiliriz diyecektim. E, the with Messenger, e, bütün kalpli diyebilir vüket için ama buradaki bağlamında aslında günahkar, e, herkese <gülüyor> al olmaz demek de her ne kadar, e, İncil bir alıntı ya e, atıfta bulunuyor Bob Dylan e, Günahkar Elbi e, ben bahsediyor bu e, şarkısında e, özellikle e, eski ahitti e, çalışmakta olduğu e, işte oturup kalkıp e, İncil okuduğundan falan anlatmıştık e, Bob Dylan'ın bu döneminde e, bu şarkıda da bunun izleri var e, daha önce de söylediğimiz gibi zaten ee, kısa bir süre sonra yeniden doğma Hristiyanlık e, dönemi'ni anlatmaya başlayacağız. Bob Dylan'ın o zaman e, tabii bu İncil atıklarından filan hiç kurtulamaz hale geleceğiz. Ee, ama isterseniz e, daha sonra bir e, coverını da çalacağımız bu şarkıyı şimdi e, John Wesley Harding albümündeki e, icrasıyla dinleyelim. The Wicked Messenger. Was a wicked messenger from Eli he did come With a mind that multiplied the smallest matter When questioned who had sent for him He answered with his thumb For his tongue it could not speak but only flattered Stayed behind the assembly hall, it was there he made his bed Oftentimes he could be seen returning Until one day he just appeared with a note in his hand which read The soles of my feet, I swear they're burning The leaves began to falling and the seas began to part. And the people that confronted him were many. And he was told with these few words which opened up his heart: If you cannot bring good news, then don't bring any. Bob Dylan'dan dinledik The Wicked Messenger Demin biraz parçanın başında konuşmuştuk çok doğrudan bir İncil atıfı var burada çünkü İncil'in Book of Proverbs kısmından doğrudan şey If you can't bring good news then don't bring any. Eğer iyi bir haber getiremiyorsan o zaman hiçbir haber getirme bari buradaki iyi haberin de e, Hristiyanlar için İsa'nın geri dönmesi haberi olduğu düşünülüyor. Buna karşılık e, kötü haberde şeytani bir geliş veya İsa'nın yokluğu. Aynı zamanda bu, bu albümü yaparken e, Bob Dylan'ın sürekli 4. Henry okuduğunu da yani Shakespeare okuduğunu da söylemiştik. E, burada da bir kesişme var. Çünkü önce... E, ...antik... E, ...oyun yazarı... ...Sofokles Antigonesinde... ...bir atfı var diyor ki... ...hiç kimse kötü bir haber getiren bir... E, ...şeyi... E, ...haberciyi sevmez... ...ondan 2000 yıl kadar sonra da... ...Shakespeare aynı konsepti... ...Sofokles'ten alıyor... ...ve orada da 4. Henry'de de... E, ...kötü haberler getiren... ...habercinin... E, ...sevilmemesi teması aynen işleniyor... <gülüyor> eh, e, dördüncü Henry Shakespeare İncil hepsi o günlerde Bob Dylan'ın en fazla okuduğu üstünde çalıştığı şeyler, kitaplar. Nobel oynuyormuş o zamanda da. <gülüyor> Hiçbir fikri yoktu bence ama <gülüyor> bilmiyorum olabilir. Aç, aç, açma dertliyim. Ya parça e, bu arkadaki hikaye kısmı eğlenceli ama e, müzikal olarak da epey eğlenceli bir parça. E, ...uzun... E, ...daha önceki albümlerde de daha doğrusu... ...Bob Dylan'ın e, ta Desolation Row... ...parçasından beri işbirliği yaptı. Charlie McCoy yine... E, ...bu albümde de arkada... E, ...epey güzel bir... ...bas rifi... E, ...çalıyor. E, ayrıca... ...parçanın tabi coverları... ...meşhur, e, yorumları meşhur... onlardan da bahsedelim. En meşhurluğunu ...bugün burada çalacağız. E, bir de tabi... E, Güzel Dylan biyografilerden bir tanesi olan e, Mike Marcuse'nin kitabı sanıyorum. Wicked Messenger evet, ismi evet, taşıyor. Evet. O da bu parçadan almış e, ismini. E, böyle e, Dylan'ın kariyerinde farklı farklı referansları olan hoş bir parça diyeyim. E, ben bu versiyonunu ama Dylan versiyonunu çok sevmem. Yani albümü çok sevmemine rağmen Joe Vezid albümünün. Bu versiyonunu çok sevmem. Hmm. E, Pat Smith versiyonunu çok seviyorum. E, Şimdi zaten e, o cover'ı dinleyeceğiz. Aslında çok ilginç bir cover'ları var. E, Yunan e, müzisyenlerin yaptığı taberna tarzı bir müziğe adapte edilmiş e, bir Wicked Messenger e, versiyonu bile var. Fakat e, onları atlayıp biz en klasik ve bence de en güzel e, cover'ı var. Daha önce de anlattığımız gibi Bob Dylan'la inişleştiği çok uzun bir arkadaşlığı olan müzisyen Patrick Smith'in şimdisiyle dinleyelim The Wicked Messenger'ı. Evet, Petey Smith'ten dinledik. Wicked Messenger, Dylan'ın John Wesley Harding e, albümündeki parçasının yorumunu. Bazı Dylan parçaları var ki e, birçok tabii sanatçı olduğu gibi başka bir e, sanatçı tarafından yorumlandığı zaman sanki artık Dylan'ın olmaktan çıkıyor. E, bana göre e, benim kişisel görüşüm bu Petey Smith'in Wicked Messenger e, yorumu bunlardan bir tanesi. Bir ikincisi tabii All Along the Watchtower. Jimmy Hendrix mu? Yani onun hala Dylan'ın yazdığına e, söyleseniz bile defaatle inanamıyorum. E, hmm. Hmm. Ama Ma majestik bir yorumdur değil mi? Mükemmel. Jimmy mükemmel. Ki, Bekleyemiyorum evet. yani. <gülüyor> bir bir şarkıda üç büyük gitar solosu bir denatar filan. Evet evet. Çok güzel hakikaten. Neyse e, biz. Wicked Messenger ve John Wesley Harding albümüne geri dönecek olursak şöyle bir şey de var. Uh, albüm kayıtları sırasında bahsetmiştik az önce. Son derece sade bir albüm John Wesley Harding. İşte, hatta bazıları işte e, o dönemde e, overproduced edilen, fazla e, üstünde oynanan albümlere bunun tabi birinci örneği Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band olsa gerek. Bir tepki olarak öyle olduğunu söylese de dünyanın bilinçli bir tepki e, geliştirip geliştirmediği muamma ama yine de kendisi e, albümün sade sesinden e, ne kadar memnun onu bilmiyoruz. Çünkü bittiğinde bir söylentiye göre daha doğrusu e, The Band grubundan e, Robbie Robertson'un anlattığına göre Dylan e, kayıtlar bittikten sonra e, aslında kayıtların bittiğini düşünmüyormuş ve Robbie Robertson'a dinletmiş kayıtları. E, üstüne bir şeyler koysak biraz süslesek nasıl olur gibisinden. Cila yapsak. Cila bir cila, cila çeksek. O da... Abi bence olmuş bu demiş kısaca. Böyle bırak demiş ee, ve bunun üzerine işte Columbia tarafından hiçbir e, reklamı da doğru düzgün yapılmadan albüm e, piyasaya e, sürülmüş. Bu arada Robert demişken geçtiğimiz yıl e, müzik kitapları aslında biyografiler açısından nepey zengin bir yıldı. Müzisyen ölümleri kadar olduğu e, gibi. E Robert da yılın sonuna doğru epey ilginç gözüken bir biyografisi çıktı. E, henüz okuyamadım ama aldım. Herhalde bir 30 yıl sonra falan. Onun da üzerinde konuşuruz. E eh, program bitmeden gelene doğrusu tabii, tabii. şey programın tamam. ilk çeyreği bile bitmez ee, Peki bu, bu albümde Bob Dylan'ın hep bir köklere döndüğü, işte basitleşmeyi tercih ettiği falan öyle şeyler konuşuyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi de albümün kapağında yer alan fotoğraf. Bob Dylan ve hiç tanınmayan bir takım kişilerin yan yana çektirdiği böyle hafif rustik görünüşlü bir siyah beyaz fotoğraf vardır albümün kapağında. Ee, bu kapaktaki fotoğraf e, Bob Dylan'ın menajeri e, Albert ve eşi Sally Grossman'ın evet. evinin, e, Woodstock'ta bulunan evinin bahçesinde e, çekilmiştir. E, eksili derecelerde bir kış günü. E, Bob Dylan bir kovboy şapkası ve e, daha önceki albümü Blondon Blondon'un e, kapağındaki fotoğraftaki... Aynı ceketi giyer ve e, o sırada or oraya bir e, şey için e, konser için gelmiş iki Bengali müzisyenle beraber poz verir. Porna ve Lakshman Das e, aynı zamanda e, tesadüfen ay aynı günde e, Albert Grossman'ın evinin bahçesinde bir takım işler yapan yerel bir e, marangoz ve bir taş ustası. Onlar da bulunur ve fotoğrafa konulur böyle mutlu memnun gülümsemektedirler tanınmayan kişiler. Böyle de bir fazla şey yapılan üstünde oynanan süslenen o günlerin işte fantastik bir takım albüm plakları plak kapakları yapılırken Bob Dylan kapakta da yine ters yönde gitmiştir. Biz e, bu kapağın fotoğrafını Twitter sayfamızdan paylaşmıştık. E, bu vesileyle hatırlatalım. Dilin Altıra Açık Radyo veya Zamanlar Değişirken etiketiyle e, program hakkındaki bilgileri, çeşitli fotoğrafları e, o hesaptan paylaşıyoruz. Takip etmek isteyenler olursa. E, ben de o zaman e, bir sonraki parça... E, Hakkında bir iki küçük şey söyleyeyim. E, son iki parçasında albümün e, Pedal Steel Gitar denen e, bir Uf. enstrümanı e, duyacağız. Burada gitar üstadı Mahir varken stüdyoda bana şey söylemek düşmez. E, Mahir anlatır ama e, dinlemesi de aslında seyretmesi de keyifli, ilginç bir enstrüman, bu pedallı çelik gitar denilen enstrüman çeşitli varyasyonları var. Bir sonraki şarkıyı Nashville'deki Kolombiya plakçıların stüdyolarında tek bir seferde kaydederek plağı almış Bob Dylan. John Wesley Harding 1967'de yayınlanmış albümdü. Bu aslında Nashville, Tennessee etkisinin daha da sürdüğünü göreceğiz. Bir sonraki stüdyo albümü 1969 Nashville Skyline daha da country rock tarzına yaklaştıran belki Bob Dylan'ı bir albüm denebilir. Ama Altu Mahir sizin şarkı hakkında önceden bir şeyler söylemek söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları söyleyelim yoksa parçayı dinleyelim. Bob Dylan, bu parçada piyanoda pedallı çelik gitarda da Peter Drake'i duyuyor olacağız. Bence parçayı dinleyelim sonra konuşacağız. Tamam. Down Along the cove. I'm gonna let it be my way. Alone and alone at home, I spot my true love coming my way. I said, Lord have mercy, Mama, I'm so glad you come my way today. Country Blues tarzı benim çok sevdiğim bir tarzı bu bir parça. Albümdeki de aslında nispeten daha hareketli diyebileceğimiz nispeten tabii parçalardan biriydi. Dylan'ın John Wesley Harding albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Parçanın tabii iki farklı yorum dinledik. Evet ufak bir sürpriz yapıp önce daha sonraki yıllardan daha daha sesi çatallanmış bir Bob Dylan'dan bir konser yorumu dinledik. Ondan sonra albüme dönüp e, albüm versiyonunu dinledik. Evet albümde evet. Güvenal biraz bahsetmişti çalmadan önce. E, Peter Drake Pedal Steel çalıyor. O çok ilginç bir enstrüman bu arada. Hani e, bazı Peki. yerlerde işte pedal steel gitar falan diyorlar ama hani böyle bildiğiniz İspanyol gitar tırnak içinde pek alakası olmayan alt terliyle pek alakası olmayan bir enstrüman. E, adı üstünde epey pedalı var ve e, duyduğum kadarıyla hiç e, teşebbüs dahi etmedim ben ama görmedim zaten hani böyle şey hmm. e, konser ortamı dışında böyle elleme fırsatım olmadı ama çok çok zor bir e, enstrüman olduğu da söyleniyor. E, bunun doğru olduğunu şuradan düşünüyorum. Hani çok zaten komplike bir enstrümana benziyor ama e, bu pedal steel ustaları İsimleri biliniyor hep. Yani <gülüyor> hep böyle piyasada oluyorlar. Ee, i̇şte e, ne kadar e, işte biraz böyle country blues tarzına yakın albüm varsa e, hepsinde benzer isimleri Petal Steel'de görüyoruz. E, dolayısıyla e, çalması biraz e, zahmet isteyen bir resman olsa gerek ki az insan var. Hakkıyla yapabilen. Evet. Diyelim. Bu da o, trivia. On, onlardan birisi olan Pete Drake'i bu parçada dinledik. Aslında şimdi bir sonra çalacağımız parça albümün aynı zamanda son parçası olan Albior Baby Tonight. Pete Drake orada da pedallı çelik gitar çalıyor. Evet ama belki ondan önce bu Down Along The Coven bir başka yorumunu dinleyelim. Vaktimiz var galiba. Çok güzel bir yorum elektrikli blues tarzı denen bluescu müzisyen Johnny Jenkins Jimi Hendrix'i de etkilediği söyleniyor. Kendi tarzında aslında çok bilinen bir müzisyen ve bence çok güzel bir yorum icra etmiş. Dolayısıyla Bob Dylan'ın <gülüyor> icrasından daha iyi mi Kargarlayın ee, daha farklı bir görünüm oldu kesin ama şimdi Johnny Jenkins'ten Down Along the Cove. Down Along the Cove, I spy my true love coming my way. Johnny Jenkins'ten dinledik Down Along the Cove. Ee, bu, bu parça şarkı sözleri de e, John Wesley Harding albümündeki diğer şarkıların aksine e, hiçbir karanlık unsuru içermeyen son derece iyimser e, ve e, düz giden bir e, country blues aşk şarkısı. O sıralarda Bob Dylan ve eşinin yeni bir çocuğu olmuş durumda işte tamamen şey bu, bu şeyle sebeple eşine yazılmış bir şarkı biraz da şarkıdaki bu country western havası bir sonra gelecek olan Nashville Skyline albümünün de bir bakıma habercisi sayılıyor şimdi albümün son parçasına geçiyoruz o da böyle country tarzında bir parça aslında bence çok, çok mükemmel çok güzel bir parça belki de Bob Dylan'ın en fazla cover'ı yapılan parçalarından bir tanesi bunu Robert Palmer UB40 beraber söylüyor ki birazdan ileride size de çalacağız Meryem Mar Faithful söylemiş John Hammond Junior Nora Jones Waterboys daha, daha pek çok versiyonu var say say bitmez say say bitmez evet ne yapalım çalalım mı güven var mı diyeceğin ee, Na, yok al baby tonight al Say I'll Be Your Baby Tonight'la John Wesley Harding albümünde sonuna gelmiş olduk. Ee, ne düşünüyorsunuz parça hakkında, Altuğ Bey. Bence fevkaladenin de fevkinde bir e, aşk şarkısı. Anladım. Baş başka bir şey düşünmeli miyiz? Bilmem. Düşünmeli misiniz? <gülüyor> Ben en favori parçam olduğunu söyleyemem ama radyoda çıktığı zaman da değiştirmem diyeyim. Bir, bir, bir kitapta şey vardı. Bu, bu parça böyle bundan sonra Bob Dylan'ın düşüşe geçmekte olduğunun sinyali falan diye öyle bir yorum duydum ama. O hep var ya. <gülüyor> Sürekli var. <gülüyor> her, her, her albümde <gülüyor> en az bir iki tane öyle parça çıkıyor. E, ama velakin e, parça Dylan'ın aynı zamanda en fazla e, yorumlanan parçalardan bir tanesi. Bu da bize şunu gösteriyor. Adam istediğimi mi şak diye mükemmel pop hit'i yazabiliyor. Öyle çok da jenerasyonunun sesiydi. Yok, yok efendim 60'ların e, mezihidi falan onlar da göz yok adam bildiğiniz e, Hakikaten lise yıllarında söylediği gibi Little Richard'a katılma yolunda çalışmış bir kişi başarılı da olmuş buna muvafak olmuş parçalarının neyle ilgili olduğunu soranlara da epey güzel dalgasını geçebiliyor bir örneği burada e, sormuşlar diline işte e, parça ne hakkındaymış falan filan o da aslında bir bebeğin bakış açısından olabileceğini hiç düşündünüz mü şeklinde bir cevap <gülüyor> vermiş lafı yapıştırmış. Ee, böyle e, epey güzel yorumları var. Bu da yani parçanın kendisi hani benim kendi en favori dilim parçam olmamasına rağmen e, yorumları arasında hakikaten epey sevdiklerim var. Bir tanesi de sanıyorum bugün playlistimizde. Evet. Ve topu yörüngele dikelim. Güven abi diyeceğim bir şey var mı? E, tamam peki ben aslında Mahir e, siz ile beraber e, Ozan için ne zaman bir şarkı yazıp e... Bizim programda icra edeceksiniz diye soracaktım ama e, kötü bir şaka olacak. E, yaparsanız öyle bir şey tabii ki e, beklerim. Ozan'ın hiç bizim için şarkı yazabileceğini düşündün mü? İşte hattan düşürdük. <gülüyor> son, çalacağımız, e, <gülüyor> son çalacağımız parça e, I'll Be Baby Tonight'ın pek çok coverından bir tanesi. Robert Palmer ve UB40 birlikte icra ediyorlar. Bu UB40 özellikle Red Red Wine falan gibi insanın aklına takılan çıkmak bilmeyen kötü pop şarkılarıyla benim kanaatimce bizim gençliğimizi mundar etmiş olan şarkılar ve topluluklar arasında yer alır. Fakat Ama hani biraz bi, bi, nostaljik bi... olması babından bir, kusura bakma bir düzeltme yapmak zorundayım. Red Red Wine aslen bir Neil Diamond parçası ki kendisi yedi jenerasyonun gençliğini mahvetmiş parçalar yazmış bir kişidir. Yani onu da ekleyelim onu da hakkını yenileyelim. <gülüyor> evet aynen öyle. Neyse peki bir, bir şekilde eskilere de bir selam göndermek babından şimdi Robert Palmer ve UB40 If dressy like dinners, I'll be your baby tonight. <fazı> dediğimiz kadar da kötü bir yorum idi. UB14'nin yorumu. Yapma ya. Ben hiç beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce rast gelmiştim ama insan tabii bastırıyor kötü anıları. Neyse program vesilesiyle tekrar hatırlamış olduk. Şükrettik orijinali olduğu için parçanın. Peki. Bob Dylan'ın 27 Aralık 1967 tarihinde ...yayınlanmış olan... ...John Wesley Harding albümünü... ...böylece e, çalıp bitirmiş olduk... ...sizlere... E, ...John Wesley Harding... ...toplam 13 stüdyo saatinden... ...daha az bir zaman içinde... ...Ekim-Kasım 1967... E, ...ayları... ...arasında kaydedilmiş... ...ve de... E, ...The Beatles'ın demin Mahir söylediği... ...Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band... ...albümünü... ...Jefferson Airplay'nin Surrealistic Pillow'u... ...Pink Floyd'un... ...Piper at the Gates of Dawn'u... ...Doors'un Strange Days'i... E, ...yayınladığı... ...yani müziğin gitgide... ...daha gürültülü, karmaşık... ...efektli olduğu bir zamanda... ...tamamen köklere dönüp... E, ...sevenlerini... ...bir kez daha... ...kaçıncı defayı artık... ...saymıyoruz... ...ters köşe yapmış... Şaşırtmış ama yine de Bob Dylan'ın hayranları bu albümü çok beğenmişler. Yani bu albüm aslında eleştirmenlerden de dinleyicilerden de aynı şekilde yüksek not almış, sevilmiş listelerde de yukarı çıkmış bir albüm. Böylece Dylan'ın 1967 yılını tamamlamış olduk. Evet, sekizinci stüdyo albümüydü. Bir sonraki albüm iki sene sonra gelecek 1969'da. National Skyline ve bu country rock tarzını devam ettiriyor olacak. Biz bu programı sonuna kadar yapabilirsek eğer tahmin ediyorum ki 40 stüdyo albümü falan bulmuş olacak Bob Dylan. Bu durumda sekizinci albümü bitirdiğimiz zaman yüzde yirmisini bulmuştuk. Bob Dylan opusunun e, tamamlamış oluyoruz. E, bu pazar akşamı da e, programın sonuna geldik. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programı stüdyodan e, canlı olarak Altı Güzeldere ve Mahir İlgaz sundular. E, Mahir'in yeniden aramızda stüdyodan katılmış olmasından duyduğumuz sevinci bir kez daha indiliyorum. E, ben Güven Güzeldere telefonla bağlandım. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Robit Ayar'a teşekkür ediyoruz. Bu hafta bir destekçimiz de var. Emine Gülgün Aktenli. Kendisi de çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar Değişirken Bob Dylan yarımız. they There must be some way out of here Say the Joker to the theme Are Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altuğ Güzeldere Güven Güzeldere